337 numaralı konu Üsamen'in Medine'ye dönmek için izin istemesi ve Hazreti Bekir'inse buna şiddetle karşı çıkması ve bu konuda Hazreti Ömer'i azarlaması. Evet, Hazreti Peygamber vefatından önce Medine ve civarındakilerden bir ordu kurmuş ve komandanlığına da Üsam bin Zeyt'i getirmişti. Hazreti Ömer de bu orduda bulunuyordu. Fakat bu ordu henüz Hendey geçmemişti ki Hazreti Peygamber vefat etti. Bunun üzerine Üsam bin Zeyt orduyu durdurdu ve Hazreti Ömer'e